Bir zamanlar 7 güzel kızı olan bir kral varmış. Bu kızların en güzeli, en küçük olanmış. Güzel günlerde sarayın yakınındaki serin gölün kıyısında altın topuyla oynamaya bayılırmış. Bir gün kız topunu havaya atmış ve beklenmedik bir şey olmuş. Top göle düşmüş. "Topum gitti!" diye ağlamış kız. "Ben senin topunu getiririm." demiş gölün kıyısındaki küçük bir kurbağa. ''Ama benimle arkadaş olacağına, yemeğini paylaşacağına ve geceleri yatağına alacağına söz verirsen.'' diye devam etmiş kurbağa. ''Tamam.'' demiş kız. Kurbağa suya dalıp kızın topunu ona geri veriş vermez koşarak saraya dönmüş. Akşamleyin kral ve ailesi sofraya oturmuşlar. Tam yemeğe başlamak üzereyken kapıdan bir bıraklama sesi gelmiş. Küçük prenses duymazdan gelmeye çalışmış ama kral meraklanmış. ''Kim o?'' diye sormuş. Prenses onun üzerine kurbağaya verdiği sözü babasını anlatmış. Söz sözdür kızım demiş babası. Böylece prensesi nefret dolu bakışlarına rağmen kurbağaya sofrada yer verilmiş. Yemekten sonra kız tek başına yatağına yönelmiş. Kurbağa masadan ya ben ne olacağım diye bırakmamış. Kral kızına verilen sözlerle ilgili söylediklerimi unutma demiş. Prenses kurbağayı yanına alıp odasına götürmüş ve bir köşeyi bırakmış. Yastığına gelmek isterim demiş. Kurbağa. Prenses gözyaşları içinde kurbağayı yasına bırakmış. Tam o anda kurbağa yakışıklı bir prense dönüşmüş. Korkma diye gülümsemiş. Bir cadı beni kurbağa yaptı ve bu büyüyü ancak bir prenses çözebilirdi. Umarım arkadaş olabiliriz. Hem bak artık bir kurbağa değilim. Prens ve prenses çok geçmeden evlenmişler ve düğünlerinde tabii ki bazı yeşil dostlarını da de davet etmeyi unutmamışlar.